Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra Merhaba, iyi haftalar. Hariçtan Sanat Programı'na hoş geldiniz. Geçen hafta duyurduğum gibi bugün çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Ferhat Özgür. Bir sanatçı, aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi'nde akademisyen. Ee, hoş geldin Ferhat. Merhabalar, teşekkürler. Seni Türkiye'de yakaladığımıza sevindik. <gülüyor> Zira hariçten sanatın formatı gereği bu programda ele alabileceğimiz... ...ve evet. birden çok e, sergi ve projen söz konusu yurt dışında... ...biz bugün birkaçına değinebileceğiz <gülüyor> olsa olsa. E, Ferhat Özgür'ü... Tanımayanlar için kısaca tanıtmak isterim... ...çünkü o çok mütevazidir... ...kendi kendine bunu yapmayacağını <gülüyor> tahmin ediyorum... ...Ankaralı Ferhat Özgür... ...1965 yılında Ankara'da doğdu... Ee, ...2005 yılından bu yana... ...profesör unvanına sahip... ...Hacettepe Üniversitesi'nde... ...bölüm başkanlığı görevi de yürüttü... ...lisans düzeyinde... ...resim desen, sanat uygulamaları... ...sanat yazıları, sanat teknolojileri... ...gibi pek çok dersler verdi... ...lisans üstünde de yine atölye dersleri... ...desen, güncel sanat sorumsalları gibi... Hem kurama hem uygulamaya dair pek çok ders yürüttü. E, onu Başkent Üniversitesi'ndeki çalışmalarından, Kültür Üniversitesi'ndeki akademik çalışmalarından da hatırlamak mümkün. E, sanatçı olaraksa resim kökenli bir isim eğitimi gereği ama biz onu video, fotoğraf ve yerleştirme gibi aslında farklı e, yönlü pratiklerinden de e, tanıyoruz. E, pek çok... ...değerli koleksiyonda çalışmaları var... ...birkaçını saymam gerekirse... ...Pompidou, Paris hemen... ...akla geliyor... Ee, ...keza İstanbul Modern, Arter... ...Proje 4'li elgesi sanat müzesi gibi... Türkiye'de ...Türkiye'deki koleksiyonlarda da işlerine... ...rastlamanız mümkün... ...Berlin, Biyeneli, İstanbul, Biyeneli gibi uluslararası... ...büyük ölçekli sergi formatlarında da... ...çalışmalarına denk geldik... ...pek çok video programında da çalışmalarını... ...görüyoruz sanatçı filmleri ve video programlarında... Ee, Siyasal gerçeklik, kentsel çevre, toplumsal bellek ve bunlarla ilişkili olabilecek toplumsal ve psikolojik meseleler ilgilendiği ana konular benim için ironi e, gücü çok değerli işlerindeki. Yani bu toplumsal eleştiri, mizah ve ironiyi atlamadan işlemesi yönü çok başarılı her zaman. E, Ve de hayatta kalma stratejileri hep bir umut ihtimali barındıran çalışmaları var. Ee, yeni döndü İstanbul'a bu Cuma günü döndü ondan önce tabii seçimlerde o yollamak <gülüyor> için de İstanbul'a evet. bir uğramıştı <gülüyor> evet. ondan da bahsettik. Evet. Hemen yani son e, yurt dışında yürüttüğü ile gireceğiz. Nisan ayında başladı 4 Nisan'dan 13 Temmuz'a kadar sürecek bir proje bu sadece sergi demek mümkün değil <gülüyor> bir e, etkinlik dizisi bir proje. Köln'de 4 Nisan'dan beri devam ediyor Pluriversale'nin 6. edisyonu eee Köy'deki Dünya Sanatları Akademisi Ekaterina Degon'un artistik direktörlüğünü yürüttüğü bir sanat kurumu burası Dünya Sanatları Akademisi 13 Temmuz'a kadar devam eden Pluriversale bir de alt başlık koymuşlar Eski Sol Yeni Sağ, Ferhat Özgür orada misafir, sanatçıydı. Aynı zamanda sanatçı konuşmalarına ve sergiye de katıldı. Bütün bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle çok ilginç bir adı var. Evet. Programdan önce de seninle konuştuk. Plüre Versale ne demektir? Evet. Nasıl bir proje ee, bu köldeki? Evet, ki. evet. Ee, bu, bu da benim ilk kez karşılaştığım, ilk kez duyduğum bir terim. Ve çok hoşuma giden bir terimdi. Ee, külatörün e, hem sergi hem de sempozyum açılış konuşmasında e, özellikle... E, ...açıkladığı bir terim. Nasıl bulduklarını, bu terimi nasıl yarattıklarını yönelik yaptığı açıklamada şöyle söyledi. Özellikle Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra, komünist bloğun çökmesinden sonra... ...dünyadaki siyasal konjonktürün değişmesi ve son beş yılda yükselen saha... Yükselen e, nasyonalizm, ulusalcı değerler ve öteki kimliğinin, öteki tanımının yeniden gündeme gelmesi aslında e, evrensel, universal dediğimiz bir tanımın, bir kavramın ne kadar e, daraldığının da işareti e, <gülüyor> olduğunu vurguladıktan sonra yani universal teriminin e, kapsamının ne kadar daraldığından e, duydukları rahatsızlığı gidermek amacıyla daha kapsayıcı. Daha ucu açık bir terim yaratmak için çoğulcu evren anlamına gelen pluriversale terimini türettiklerini söylediler ki bu sağ sol her kanattan siyasal eğilimin birlikte var olabileceği bir evren mümkün mü? Barış içinde bir evren yaratmak mümkün mü? ...söylemden hareketle... ...bir anlamda çoğulcu evren diye çevirebileceğimiz... ...bir terim anlamına geliyor. E Tabii Almanya'dan bunun çıkması... ...Böyle yani, Almanya'da evet. zaten Dünya Sanatları Akademisi... ...gibi bir kurumun olması da son derece... ...manidar yani... ...hem kolonyalist bir geçmişi var... ...yani sömürgecilikle evet. e, bir... Meselesi var Almanya'nın diyeyim ee, geç kalmış bir e, sömürgecilik <gülüyor> evet, evet, e, sevdasına evet. kapılıyor <gülüyor> çok geride kaldığı için. Kendi birleşmesini de zaten çok geç tamamlıyor. Geç i̇kinci Dünya Savaşı'nın bunda çok etkisi yani ya. birinci, hem birinci hem ikinci Dünya Savaşı'na katılmasında bu e, sömürgecilik ya da işte ona girememesinin çok alakası olduğu söyleniyor. E, bir yükselen bir faşizm ve aşırı milliyetçilik... Hep var yani ikinci dünya savaşından sonra her ne kadar bununla e, yüzleşmeye çalışsalar da bugün hala neonazizm dediğimiz Kesinlikle. ya da işte evet, yani evet. yabancı düşmanlı dediğimiz evet. bütün fenomenleri orada görebiliyoruz. Bütün bunların içinde bir de küresel leşmenin ...ya da evrenselleşmenin... ...bütün bu hayallerin çökmesi de... ...karşımızda, evet. hatta demokratisi... <gülüyor> ...rüyasının çökmesi dahi karşımızdayken... Evet, evet. ...başka türlü bir çoğulcu... ...anlayış, çoklu dünya anlayışı... ...acaba mümkün müdür, tam da sanatın... ...ve sosyal bilimlerin içinden belki bunu sormak... ...çok anlamlı, alt başlık da... ...çok değerli, eski sol... ...ve yeni, ve yeni sağ, sağ arasında... Yeni sağ, arasında. <gülüyor> Gidip geliyor. E, bu bu kapsamda e, bu bu etkinlik e, aslında bahsettiğiniz gibi e, hem bir sergi hem de bir proje diye nitelendirmek lazım. Plüriversale'yi altıncı kez yapılıyor. E, sadece bir sergiden ibaret değil. Yani sergi bu projenin bir parçası. O da e, Temmuz ayına kadar devam ediyor ama e, bu çerçevede yani projenin formatlanması çok ilginç burada. Hem sergi var e, hem e, performanslar var hem müzik hem sempozcum hem de pardon Almanya'nın değişik üniversitelerinden seçilmiş 25 öğrencinin düzenli olarak katıldıkları bir çalıştay programı iki gün Ben oradayken iki gün üst üste hı hı. E, yapıldı e, ama bu e, proje çerçevesinde bir beyin fırtınası diyebileceğimiz özel bir oda yaratıldı e, sergi mekanının içerisinde. Çeşitli aralıklarla bu öğrenciler bir araya geliyorlar ve davetli konuklarla bu davetli konuklar arasında çok e, benim de hani tarihsel e, an diyebileceğim e, çok heyecan duydum tanışmaktan büyük onur duydum önemli isimlerle. Karşılaştım. Bunların yönetiminde yürütülen çeşitli workshoplar, çalıştaylar var. Düş, düşünürler e, bu, değil mi? Bu özellikle. düşünürlerden bazılarını söylemek gerekirse, özellikle e, bu e, eski sol, yeni sağ konjunktüründe tartışmasında Tarık Ali hı hı. E, Independent gazetesinin <gülüyor> Pardon Observer'ın <gülüyor> düzenli yazarlarından Pakistan kökenli aktivist, entelektüel ve e, siyaset bilimcisi Tarık Ali'nin e, son çıkan e, kitabını e, temel alan bir... E, E, aslında etkinlik bu bu kitabında Tarık Ali yeni bir terim üretiyor. Tıpkı buradaki Pluriversale'de olduğu gibi. E, o da aşırı sağ, aşırı sol yerine aşırı merkez dediği bir terim <gülüyor> e, üretiyor. Ve sempozyum aslında buna odaklanıyor. İki gün süren bir sempozyum e, yapıldı. E, ben gelmeden iki gün önceydi. Tam seçimlerden önceydi. Seçim için geldim, e, oyumu kullandım, döndüm. Orada e, sempozyuma dinleyici olarak katıldım. Agnes Heller vardı. Hı -hı. E, O tarihi figürlerden. Saskia Sesen, Sresko Horvat ve Teresa Porçades... E, bu önemli esimlerden şu an e, ilk akla gelen. Alnım kadarıyla hem kuramın hem pratiğin tartışıldığı ve uygulandığı ve çok boyutlu... ...hem öğrencilerin olduğu hem mentorların olduğu hem sanatçıların evet, evet. yer aldığı bir program bu. Sen bir aya yakın köyünde kaldın bu proje bir için. Bir aya yakın e, orada sağ olsunlar beni e, krallar gibi ağlamışlar <gülüyor> diyelim. E, son derece koşulların e, bir sanatçı reddansında... Yani bir sanatçıyı yoracak en az en az derecede yoracak bütün koşullar sağlanmış benim için onur verici bir deneyim oldu açıkçası bir sanatçı konuşması da yaptığını biliyorum bu sergi çerçevesinde zaten hani bu bir okul gibi tasarlanmış bir etkinlik plüiversali davetli sanatçıların video, seçilmiş videolarından oluşan bir gösterim yapılıyor serginin paralelinde ve aynı zamanda Küratör Ekater de ile de bir sanatçı konuşması Burada biz genel sanatsal pratiğimizden aldığımız siyasi pozisyonlardan karşılaştığımız güçlüklerden bahsedebildiğimiz kadar bahsettik ama çok hassas bir sürece denk geldi tabii ki tam seçim öncesi her türlü yanlış anlaşılmaya olanak verebilecek bir süreçti biraz itiraf etmem gerekirse tam söyleyeceklerimi söyleyemedim aslında <gülüyor> <gülüyor> E bir de şöyle bir şey var yani hepimizin ortak derdi belki yurt dışında Türkiye'den geldiğimiz, İstanbul'dan geldiğimiz söylediğimiz anda artık evet. e, profesyonel hayatımız, sanat pratiklerimiz evet. vesaire değil de hakikaten ülkenin siyasal gündemi ve içinde bulunduğu durum tartışılıyor. Ve bu biraz aslında tartışmanın kendisini ele geçiriyor ve başka bir yere saptırıyor. Evet. Tabii ki senin kendi sanat pratiğin içinde de bence her zaman bir toplumsal evet. ve siyasal eleştiri yönü var ve bu oldukça da güçlü ama sen bunun e, dozunu çok iyi koruyarak... <gülüyor> yapıyorsun. Ee, <gülüyor> burada da gösterdiğin işe gelelim hemen istersen. Evet, yeni dolayı. bir iş. Türkiye'de henüz gösterilmemiş bir Gösterim çalışma. Fetih evet. Türkçesi. Fethi. Conquest. Evet. İngilizcesi. E, orada çift kanallı bir video yerleştirme olarak Köln'de şu anda gösteriliyor. Biraz bahsetmek ister misin? 29 Mayıs 2016 yılında 563. yıl dönümü dolayısıyla ilk kez yeni kapı gösteri alanı E, ...kamuya açık e, bir etkinliğe sahne oldu. E, gerek e, bu e, İstanbul'un fethini... ...daha doğrusu İstanbul'un fethi demek de çok yanlış bir şey... ...çünkü Konstantinopo'nun fethi bu. Yani İstanbul, İstanbul Henüz adı İstanbul değil. İstanbul yani. yani. <gülüyor> değilken ama... E, isimler ...isimlerin de böyle konması bir e, paradoks yaratıyor aslında. Gelen e, binlerce, altmış bin kişilik bir... E, ...kalabalıktan bahsediyoruz. Yani iki tane futbol stadyumunu dolduracak bir kalabalık vardı orada. Ee, ilk kez kamuya açık böyle bir etkinliğin e, içine girmek. Ee, bir anlamda kameramı e, bir bir mevcut toplumsal yapının analizini e, yapabilecek bir... E, ...nasıl söyleyebilirim? Endoskopi makinesi gibi, endoskopi kamerası gibi. E, o toplumsal gövdenin içinde hareket etme isteği beni yeni kapıya sürükledi. Evet. Bu e, etkinliğe harcanan bütçeyi düşündüğümüzde 60 milyon liralık bir bütçe vardı. E, Türk Yıldızları e, e, akrobatik uçak gösterisinin e, de iştirak ettiği, Türk Yıldızları'nın da yer aldığı bir gösteri. Mehtar takımları, e, İstanbul'un fethinin, e, Konstantinopo'nun fethini, Bizans fethinin, Bizans'ın e, fethinin önemine yapılan vurgu ve e, bu serginin başlığında e, belirtilen E, ...tuhaf kalabalıklar... ...Enigmatic Maturity'si... ...bizim e, katıldığımız serginledi... ...bu kalabalıkların e, tuhaflığını... ...yani nedir bu kalabalıklar... ...bu kadar insan nasıl bir araya geliyor ve... ...niçin buradalar... ...bunları analiz edebilecek e, çok önemli bir ortamdı... ...benim için... ...ve burada pozisyonumu e, bir belgeselci gibi... ...tarafsız bir pozisyonda e, durmaya... ...çalıştığımızda önce bahsettiğiniz gibi... ...çünkü taraf tutmak bir belgeselci için... ...en kolay şey... ...önemli olan e, tarafsızlığın... E, Ama ...bir taraftan eleştirel bir tarafsızlık aslında... ...yani orada sizin duyduğunuz bir endişe var... ...bu bu tarafsızlığı olabildiği kadar... E, ...en çıplak şekilde yansıtıp... E, ...yorumu sonucu izleyiciye bırakmak... ...benim için daha önemliydi... ...bu video çift ekranlı bir videoda... E, ...hem arşivsel verilerden... ...youtube... E, ...ve e, diğer internet verilerinden yararlandım ...destekleyici görüntülerin yanı sıra... <gülüyor> e, ...benim kendi kurguladığım... E, ...başka sahneler de devreye giriyor... Ve bu sahneler e, yeni kapı e, alanında pekişik kutlamaları esnasında yoksul e, halkın psikolojisini e, çözmeye çalışan mülakatlarla güçlendiriliyor. Video temelde bu pekişik kutlamalarının genel gövdesine eğiliyor. Ne kadar da ilginç bir zamanlama, değil mi? Yani e, darbe girişiminden önceki. Üç, evet. Üç ay e, sonra da darbe oldu ki ben bunun kurgusuyla uğraşırken e, darbe gündeme geldi. Ve söylediğiniz gibi de e, Almanya'da özellikle yurt dışında Türkiye'nin bu sıcak politik gündemi e, maalesef e, gider gitmez işten daha çok e, bu gündemle, e, bu gündeme yönelik sorularla karşılaşıyorsunuz. Ve yaptığınız işin e, mutlak ve mutlak bununla ilişkilendirilmesi e, sonucu da oluyor. Tabii ki ilişkili ama... E, O belli bir eleştirinin belli bir taraf tutmanın söylemi değil burada yaptığınız şey. İşte ben onu orada açıklamaya çalıştım. Yani kalabalıkların tuhaflığını vurgulamaktı asıl mesele ve serginin bağlamıyla galiba bu yüzden örtüştü. Evet, i̇lginç tepkiler aldın mı? Ee, Paylaşmak istediğim herhangi bir <gülüyor> yorum, bir tepki, bir Benim şey. Için, eğer biraz şey olmazsa... E, E, şımarıklık olmazsa tamam. şöyle söylemem gerekir. Agnes Eller, e, çok onunla çok tarihi bir an yaşadık. E, sergiyi gezmeye e, geldiler felsefeci ve benim kitaplarını okuyarak büyüdüğüm bir e, felsefeci. E, fakat e, benim orada olduğumu bilmiyor kendisi. E, diğer konuşmacılarla, sempozyum konuşmacılarla sergi gezdikten sonra birkaç konuşmacı ısrarla şey söyledi orada bir Türk sanatçısının işi var gördünüz mü? O muhteşem harika bir iş <gülüyor> galiba alabileceğim en önemli puan buydu herhalde sınıfı geçtim dedim. <gülüyor> Aynı zamanda evrensel de bir iş bu tabi ki yani belli bir dönemde İstanbul'da fetih kutlamaları için evet. çekilmiş ama günümüzde bu kalabalıkların o yaratılan gösteri ...kalabalıklar için yaratılan gösteri... ...onların o aşırı duygulanımları... Evet, ...bu coşkuyu evet. yaratma... ...onları harekete geçirmek, kitleleri harekete geçirme evet, mekanizmaları... Evet. ...propaganda mekanizmaları... Tabii. ...daha çok şey söyleme potansiyeline... ...sahip bir iş olduğunu evet. düşünüyorum. O, orada zaten e, benim... E, söyleşi yaparken... ...seçtiğim karakterler dört beş kişiyle... söyleşi yaptım. E, belli bir ideolojinin sözcülüğünü yapan kişiler değil... ...yani taraf tutuyorlar tabii ki... Yani, ...sağ kanat olsun sol kanat olsun ama... Onların kimliklerini bilmeden ben mikrofonu uzattım. Her kanattan herkes istediğini söyledi. Dolayısıyla tarafsızlık mı anlamda benim için de hani kendi elinden çıkan bir şey oldu. Yani onlar ne diyorsa ben onu gösteriyorum aslında. <gülüyor> <gülüyor> Peki <gülüyor> Plüriversale 6.sı düzenlenen Eski Sol Yeni Sağ Dünya Sanatları Akademisi Köln'deki bir proje, içinde bir sergi de var. Ferhat Özgür'le bunu konuşuyoruz. Oradaki Fatih Atlı çalışmasından da bahsettik. Türkiye'den bir katılımcı daha var. Turgut Erçetin. Ee, onun da çalışmalarını görmek elbette mümkün olacak ama Türkiye'den sanırım katılım bununla sınırlı öyle değil mi? Evet Turgut Turgut e, ben, benden daha uzun kalacak. Hı -hı. Üç aylık bir rezidans verildi ona. Benim akademik sorumluluğum henüz e, ona erdermediği <gülüyor> için bir ayda yapabileceğim her şeyi yapmaya çalıştım. E, Turgut bir ses tasarımcısı. Hı -hı. E, aslında hani e, mekana göre e, ses enstelasyonları ya da e, ses refleksleri geliştiren bir e, arkadaş. Herhalde ben oradayken Berlin'de gerçekten geçecek e, bir başka projeye hazırlanıyordu. E, on, o, o projeye odaklanmıştı. E, Haziranda yanılmıyorsam değerli arkadaşım Banu Cennetoğlu ve Turgut Elçetin'in de katıldığı bir panel olacak. Yükselen ulusalcılık, göçmen krizi ve demokrasinin değişen paradigmalar üzerine Türkiye genelinden bakan bir konuşma dizisi olacak. Müthiş orada. Evet. ve sergileri görmek için de 13 Temmuz'a evet. kadar vakit var körüne yolu düşecek. Haliçtan sanat dinleyicilerine evet. özellikle tavsiye edelim. Biz bir müzik arası verelim. Müziği açık radyo dinleyicileri için Ferhat Özgür seçti. Üst ...estelik de plüriversale... E, ...programının katılımcılarından biri... <gülüyor> ...Türkiye'deki... E, ...sanat e, çevreleri ve rock... ...müzik çevreleri ne... ...özellikle e, aşina... E, ...onların aşina oldukları bir grup bu... T ...kendi fanları var... ...Vaybak... Evet, evet. ...dan evet. gelecek, niçin evet. bu parçayı seçtin... ...onların 19 Nisan'da... ...bir konseri olmuş ki önünde bir defa... ...evet, evet, evet... Ee, ...şimdi e, bu e, etkinliğimiz... ...baz... E... Aynı zamanda başta söylediğim gibi müzik, performans ve Michael Parkney'ı e, New York'ta yaşayan Amerikalı performans sanatçısı katılımcılardan bir tanesi oydu. Eski tiyatro e, sempozyum mekanlarından bir tanesiydi. Birinci günün sonunda sempozyumun akşam e, Michael Parkney e, karakter suikasti adını verdiğimiz e, ismini taşıyan çok... E, İnanılmaz etkili bir performans gerçekleştirdi Birinci günün sonunda İkinci günde e, Laybach e, Konseri eşlik etti Ben isterseniz e, Laybach'ın parçasını dinlettikten sonra grup hakkında Ve bu e, Sergiye nasıl eklemlendiği konusunda Bilgi vereyim daha iyi olsun tamam, Laybach'tan e, e, industrial rock Deneysel rock e, e, techno rap e, Ya da e, E, deneysel tekno diyebileceğimiz bir tınısı var bu parçanın e, Just Say Know adlı parçayı dinliyoruz şu an There will be no mercy and no remorse There will be no compromise, just brutal force You can say no Can say no Say no No You will hang high on the streets You will be buried without retreats No escape, and that's for sure No guardian of no public eye outside your door You can say no Say no, say no, no, you are afraid of the boogeyman, you are obsessed by the master plan, mystified to worship the genius fear, you only happy when others live in fear, you can say no, can say no, say no. Fariç'ten sanat programındayız. Ben programcınız Çeleng. Konuğum Ferhat Özgür bu parçayı seçti. Laybahtan dinledik. Endüstriyel müzik, performans ve sanat dünyasının hayranı olduğu <gülüyor> bir grup. Just Say No, Sadece Hayır De. Sadece dinle. Hayır De, evet. <gülüyor> Sonunda propaganda tanısı yüksek olan bir parça ve e, Türkiye'deki referandumun hemen arkasından... ...yapılmış olması bu performansın... ...ben döndüğümde onlar konteri verdi... ...ve hayır de... <gülüyor> ...mesajıyla... <gülüyor> ...Marj'ın bu kadar yakın çıkması da... ...evet hayır oylarının bu kadar yakın çıkması da... E, ...önemli oldu tabii ki... ...yani o yüzden bu parçayı seçtim... E, ...zaten sözlerinden anlaşıldığı gibi... ...yani there no mercy any longer diyor... ...yani artık kimse size merhamet göstermeyecek... Eee bütün parçalarında eee lay bakın zaten hep bir direniş, e, protesto ve hayır demeye aslında bir anarşik rock diyebiliriz yani. O yüzden parçaya Protest evet. bir tavır var Protest her zaman onlarda. Yani kesinlikle. Kesinlikle. Peki az önce pluriversal'den konuştuk? Ve oldukça hani ona vakit ayırmaya çalıştık. Köln'de 13 Temmuz'a kadar devam eden bir program bu. Laybaht'ta zaten 19 Nisan'da orada bir Hı -hı. E, performans gerçekleştirmişti. Senin de Fetih adlı yeni bir video. 2016 yapımı bir e, çift kanallı video yerleştirmen orada gösterimde olacak. E, aynı videoyu... ...başka bir uluslararası projene atlıyorum. Aynı videoyu Barcelona'da da Mayıs ayında izlemek mümkün olacak. Programın süresi biraz kısalı evet, ama... Evet. ...kısa ama buna yer vermek istiyorum. Loop bir fuar evet. ama sadece video sanatına ve hareketli görüntüye... ...sanatçı filmlerine adanmış evet, bir evet. fuar olmasıyla özellikle dikkat çekiyor. 15. yılını 25-26 Mayıs'ta Barcelona'da kutluyor olacak. 48 saatlik bir e, video festivali olarak da nitelendirebiliriz bunu. Konuşmalar, gösterimler, atölyeler evet. ve çeşitli etkinlikler, ödül törenleri, yayınlar vesaire var. Ee, 45 civarı sanatçı katılacak. Bu sanatçıları seçen koleksiyoner e, isimlerden oluşan bir komite var. İçlerinde Harucun Büşyani Türkiye'den e, tanıyor olacağız ve Türkiye'den katılan Erdal İnci, Ali Kazma ve Ferhat Özgür isimleri <gülüyor> dikkat çekiyor. Sen daha önce gitmiş miydin Lupa'ya ya da neler evet, söylemiştin? Benim, bu benim e, lupa üçüncü katılışım hı hı. E, daha önce geçen yıl ve ondan önceki üç yıl önce 2013 yılında e, Bernat Bischof e, bendeki galericimle katılmıştık sonra e, iki yıl sonra tekrar bir davet e, aldık bunlar doğrudan e, davetlerdi Evet <gülüyor> ...sonra bir yıl ara verdik... ...tekrar katıldık... ...bu yıl çalıştığım İstanbul'daki galeri... ...The Pill hı hı. daveti aldı... ...o benim fetih videosunu önerdi... ...şimdi bunu orada göstereceğiz... ...ama hemen akabinde... Roma'da albüm Arte'de Roma premieri yapılacak bu videonun ve bir sanatçı konuşması olacak. O, onun tarihi belli mi? Roma'ya yol düşecekleri duymuşalım. hemen 25'inde Lupu takip eden bir gün. <gülüyor> 25 <gülüyor> Mayıs'ta. Şey 25 Mayıs'ta da Roma'da albüm Arte'de göstereceğiz bu işi. Aynı zamanda da Temmuz'a kadar devam eden Dresden Müzesi'nde... Ee, utanmanın yüz nedeni aldı e, bir başka sergi. Aha, evet. Var. <gülüyor> evet evet ona da ona da zaman ayırmak <gülüyor> istiyordum dersimi o konuda da çalışmıştım shame one hundred reasons for turning red yani kıpkırmızı olmak kızarmak için yüz neden utanç, evet, utanç. adlı bir e, sergi bu. Ee, ...enteresan bir yerde Dresden'deki hijyen müzesi... ...bu Hijen bir tıp müzesi. müzesiymiş... ...1912'de evet. kurulmuş... ...yani 105 evet. yıldır faaliyette ve Dresden'in evet. en çok gezilen müzesiymiş müzesi. meğer... Evet, evet. Ee, ...oradaki sergide senin e, çalışman var... Ee, ...hakikaten çok ilginç bir konu... ...benim de üstüne araştırma yapmak isteyebileceğim bir konu... ...utanç bunun psikoloji... E, evet. ...konusundaki ya da farklı diğer duygulanımlarla olan ilişkisine dair... ...bir e, iş... ...bu da... E, 5 Haziran'a kadar devam gezmek mümkün. Dolayısıyla Almanya'da Dresden'e de yolunuz düşse <gülüyor> Köln'e de yolunuz düşse karşınıza Karhat Özgür'ün videoları çıkıyor e, diyebiliriz. Peki Ferhan çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. E, samimi dileğim bu fetih videosunu İstanbul'da da <gülüyor> görmek i̇nşallah, olacaktır. İnşallah. E, yani. Hepimize iyi geleceğini, hepimizin ondan çeşitli şeyler öğreneceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. İyi günler. İyi ki geldin. Görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta Hariçtan Sanat programında yine birlikte olacağız. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri